Üçüncü bab, bedenden çıkan diğer maddelerin temizlenmesine dairdir. Bedenin zahirine çıkan fuzulat ikiye ayrılır. Yani fazlalıklar ikiye ayrılır. Birincisi kirler, ikincisi de bedenin cüzleridir. Birinci kısım, kirler ve bedenden çıkan rutubetler. Bunlar sekize ayrılır. Bir- Başta toplanan kir ve bit gibi şeylerdir. Yıkamak, taramak ve yağlanmak suretiyle başı temizlemek müstehaptır. Bizzat Peygamber Efendimiz zaman zaman başını temizler, yağlar ve tarardı. Kendisi böyle yaptığı gibi bunu da emrederek "İddahinu <gülüyor> ibben Ara sıra yağlanın ve temizlik yapın buyururlardı. Yine Peygamber Efendimiz Men kânet lehu şa'retül fel ha saç büyüten saçına iyi baksın buyurmuştur. Bir gün peygamberimizin huzuruna saçı sakalı karışmış kirli pasaklı bir adam girdi. Peygamber Efendimiz "E mekan li duhnun yuskinu bi sha'rihi" sünne gale "yedkhulu ahadukum bu adamda saçını yatıştıracak kadar yo yağ yok mu idi. Vahşi bir mahluk gibi aramıza girmiş bulunuyor. Arapçasında şeytan diye de geçiyor vahşi hayvan. 2. Kulak deliğinde toplanan kirlerdir. Kulağı mes etmek bunları izale eder. Fakat kulak içindeki kire ve kulağın ifrazatına gelince bunları da hamamdan çıkınca kulak zarını incitmeyecek şekilde mülayemetle temizlemek lazımdır. Çünkü bu kirin kesafeti işitmeye de mani olabilir. 3. Beyinden inerek burun içine toplanan kirlerdir. Bunları da istinşak, istinsar yani buruna su vermek ve sümkürmek suretiyle temizler. 4. Dişlerde ve ağız içinde toplanan kirler ve diş sarılıklarıdır. Bunları da yukarıda anlattığımız şekilde mazmaza, mazmaza ve misvak ile temizler. 5. Sakalda toplanan kir ve bittir. Bunları da yıkayıp taramak suretiyle temizler. Meşhur bir haberde Peygamber Efendimiz daima seferde, Hazer'de ayna ve tarağı yanında bulundurulduğu bildirilmektedir ve bu Arap adetidir. Garip bir haberde kesif sakallı bulunan Peygamber Efendimizin günde iki defa sakalını taradığı bildirilmektedir. Ebu Bekir de böyleydi. Hazreti Osman yumuşak ve uzun sakallıydı. Hazreti Ali fazla toplu ve geniş sakallıydı. Sakalları omuz başlarına kadar giderdi. Bundan daha da garip bir hadiste de Hazreti Ayşe anlatıyor ki Resul-i Ekrem'in kapısına bir cemaat geldi. Baktım ki Peygamber Efendimiz su dolu bir kaba eğilerek yani kabı ayna gibi kullanarak saçını sakalını düzeltiyordu. Bunu görünce Ya Resulallah sen de mi süsleniyorsun dedim. Peygamber Efendimiz ne'am ne'am inna Allahe yuhibbu min abdihi en yetecemmele li ihvanihi iza haraca ileyhim evet ya ayşe cemaat huzuruna ve dostlarının karşısına çıkacak kimsenin süslenmesini Allah sever İbni Adi münker olduğunu söylemiş hadis-i şerifin ama Cahiller temizlik hususunda peygamberi diğer insanlara, melekleri, bekçilere benzeterek bu temizliği insanlara karşı bir süslenmek kabul ederler ki hakikatten çok uzaktır. Çünkü peygamber efendimiz insanı insanları davete memurdur. İnsanların tahkirine maruz kalmamak için onlara karşı heybet ve vakarlı olması gerekir. Gözlerine küçük bir Görünmemek için temiz olması iktiza eder. Ne çare ki münafıklar kendisini küçük düşürmek için her çareye başvururlardı. İnsanları Allah'a davet eden her ahiret aliminin de böyle olması lazımdır. Yani nefreti müeddi olmamak için üstü başına kılık kıyafetini şekil düzen vermelidir. Bu gibi hususlarda itimat niyettedir. Zira bu temizlik haddizatında bir ameldir, niyete göre vasıflanır. Bu niyetle yapılan temizlik şeran kabuldür. Kendisine aldırış etmemek ve zühdünü ishar etmek maksadıyla sakalını kirpas içinde bırakmak ise mahsurludur. Buna mukabil daha mühim vazife ile meşgul olup sakalını temizleyecek müsait vakit bulamaması da mahbubtur yani sevimlidir. Bu niyet kul ile Allah arasında kalmış gizli bir haldir. Sarraf olan Allah'u Teala hakikati görür ve bilir. Hiçbir suretle sahtekarlık ona geçmez. Nice cahiller var ki insanlara karşı böyle görünmeye çalışırken içinde türlü melanetler düşünür de hala niyetinin hayır olduğunu zanneder. Kıymetli elbiseleri giyen nice alimleri görürsün ki onlar da bununla bidatçileri düşürmek... <gülüyor> Mücadelecileri susturmak ve Allah'a yaklaşmayı kastettiklerini zannederler. Bunun iç yüzü kabirlerden insanların kalkacağı, göğüslerinde saklı olanların meydana çıkacağı ve bütün gizli işlerin açıklanacağı muazzam günde belli olacaktır. O günde halis akçe kalp akçeden, yani sahte demek kalpazanlıktan geliyor, kalp akçeden ayrılacaktır. Huzuru Rabbül Alemine Arz olunacağımız o zaman, o muazzam günün rezaletinden Hazreti Allah'a sığınırız. 6. Parmak mafsallarında biriken kirlerdir. Araplar elleriyle yediği ve yemekten sonra ellerini yıkamadıkları için bu ek yerlerinde kirler birikirdi. Peygamber Efendimiz bunları yıkamayı kendilerine emretmiştir. 7. Parmak ucu ve tırnak aralarındaki kirlerdir. Peygamber Efendimiz bunların temizlenmesini de emretmiştir. Zira tırnakları kesmek için Araplarda her daim makas bulunmazdı. Bu suretle tırnak araları pislik ile dolardı. Peygamber Efendimiz tırnak kesmek, koltuk ve kasık aralarını temizlemek için kendilerine azami olarak 40 gün 40 gün mühlet vermiştir. Fakat kirlendiği vakit hemen tırnaklarının temizlenmesini de emir buyurmuştur. Taberani'den rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz vahyin geciktiğini, bir zaman arası kesildiğini gördü. Cebrail aleyhisselam geldiğinde bir tabi Peygamber Efendimiz sebebini sormuştu. Bunun üzerine Cebrail nasıl geleyim? Siz parmakların orta boğumlarını yıkamaz, el ayasına bitişen mafsallarını temizlemez, dişleriniz sarardığı halde onları misvaklamaz, yıkayıp temizlemezsiniz. İşte bunları temizlemeyi emret demiştir. Bu hadis yukarıda geçmiştir. Ayrıca öf ile tırnak temizliğini de emretmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de onlara öf bile deme. İsra suresi 23. ayet kerime bir manası da tırnaklarındaki kirlerden dolayı onları ayıplamayın veya hut onları o kirler için eziyetlendirmeyin demektir. Ayrıca kulak kirini de temizlemeyi emretmiştir. Hamama girmek 8. Sekiz. Sekizincisi de 8incisi de ter ve toz vasıtasıyla bedenden bedende toplanan kirlerdir. Bunları da hamam temizler. Binaen hamama girip yıkanmakta beis yoktur. Sahabe-i kiram Şam hamamlarına girip yıkanmışlardır. Hatta bazıları hamam ne güzel şeydir. İnsanın bedenini kirden temizlediği gibi hararetiyle de cehennem ateşini hatırlatır demişlerdir. Bu söz Ebu Derda ve Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Diğer bazıları da hamam ne fena yerdir. Halk, halk arasında mahrem yerlerin açılmasına ve hayanın izalesine sebebiyet verir demişlerdir. Birinci ifade hamamın faydalarını, ikinci ifade de mahsurlarını anlatmış olur. Mahsurlardan kaçınmak şartıyla istifadesinde bir yoktur. Fakat hamama girenin vacip ve sünnet olarak bazı vazifeleri vardır. Hamama girene vacip olan şeyler. Hamama giren zata ikisi kendi mahrem yeri, ikisi de diğerlerinin mahrem yerine ait olmak üzere dört vacip vardır. Kendi mahrem yeriyle alakalı olan vacipler 1- Avret yerini açmamak ve kimseye göstermemek. 2- Göbeğinden diz kapağının altına kadar olan bu mahrem kısmına başkasının elini değdirtmemek yani tella buraları oğudurmamak. Bu kısmı kendi eliyle temizlemesi lazımdır. Diğer kısımlarını yani dizden aşağı ve göbekten yukarısını oğudurabilir. Başkasının mahrem yeri ile alakalı vaciplere gelince 1 başkasının avret yerine bakmamak 2 şayet avret yeri açılmışsa kapamasını tavsiye etmek çünkü İslam dininde nehi münker vaciptir. Bina aley hamamda insanlar arasında keşf ve avret eden kimseye sükut etmek uygun değildir. Ancak hakaretle karşılaşacak yeni bir hadise olacağını sezerse o zaman sükutu tercih edebilir. Yoksa biliyorum dinlemez, söz tutmaz demek de bir değer taşımaz. Çünkü sözlerin gönüller üzerine de tesiri vardır. Açıklığın çirkinliği ve azabı mucip olacağı nezaketen ifade edildiği takdirde Hatasını anlayıp dönenler olur. Bunun için bu tavsiye terk edilmemelidir. İşte bu gibi sebeplerden bu zamanda hamama gitmemek daha uygundur. İşte bu devirde Gazali'nin devrinde hamama girip de yasak olan avret yerini görmemek imkansız gibidir. Bu cihete riayet edenler yok denecek kadar azdır. Bilhassa... Göbek altından kasık başına kadar olan kısmı insanlar avret saymamaktadır. Halbuki şeriat bunu haram saydı ve avret yerine ilhak etti. Bu sebepten hamamı kendisi için kapatmak müstahaptır. Hatta Beşir bin Haris yalnız bir dirhemi de olsa onu uyarıp hamamı kendisi için kapatan şiddet göstermiş sayılmaz demiştir. Kendisi hamama gireceği zaman böyle yapardı. Abdullah ibn Ömer hamama girdiğiz vakit iki peştemal kullanırdı. Başkasını görmemek için birisini yüzüne alır ve duvar tarafına dönerdi. Hatta bazıları da bu düsturu kabul etmek şartıyla hamama girmekte beyiz yoktur demişlerdir. Yani iki peştemal kullanır, birisini beline bağlar, diğerinde de gözüne. Bu suretle hem kendi avret yerini korumuş ve hem de başkasını görmemiş olur. Hamama girmenin sünnetleri. Hamamın 10 kadar sünneti vardır. 1- Tahsini niyet yani terleyip, parlayıp, temizlenip dünya süsü, zinet ve hevasını değil belki temiz olarak namaz kılmaya niyetle yıkanmak. Hamam ücretini peşin ödemek, kendisinin ne vereceği, hamamcının ne isteyeceği meçhul olduğu için hama, hama, hamama girmeden parayı ödemek. Bu şüpheyi kaldırmasıyla huzuru sağlamış olur. 3- Sol ayağıyla hamama girmek. 4. Girerken Bismillahirrahmanirrahim. Pisliklerin her cinsinden ve kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Hamamın tenha zamanını seçmek, hatta mümkün ise hamamı kapatmak. Çünkü hamamdakilerin hepsi ne dindar, setri avrete riayet eden, terbiyeli insanlar olduğunu kabul etsek bile çıplak bedenlere bakmak bir nevi hayasızlık şaibesini doğurur. Bununla beraber iş karşılaştığı muhtelif bedenlerden avret mahallerini tasavvura kadar gidebilir. Aynı zamanda yıkanırken mahrem yerlerinin açılması ve gözlerin oraya gitmesi de mümkündür. Hatta bu sebepten Abdullah İbn Ömer hamamda gözlerine de perde tutmuştur. 6. İlk girişte sağ omuz, sağ sol omuzlarını yıkamak. 7 terlemeden kurna başına yani hamamın en sıcak yerine gitmemek. 8. Suyu lüzumundan fazla fazla israf etmemek. Çünkü zımnen o kadarına muzundur. Lüzumsuz kurnaları akıtmak ve bilhassa sıcak suyu israf etmek hamamcının canını sıkacağında şüphe yoktur. 9. Hamamda cehennemin hararetini ve burada bir saat mahpus kalsa Halinin ne olacağını düşünerek bununla cehennem arasında bir mukayese yapmak. Çünkü dünyada cehenneme nispeten benzeyen hamamdır. Çünkü altı ateş üstü karanlıktır. O cehennemden Allah'a sığınırız. Belki aklı başında olan bir an ahiretten gaflet etmez. Çünkü varacağı ve duracağı yer orasıdır. Hamamda gördüğü su, ateş soyunun ateş... Soyunmak, tellağa teslim olmak gibi her şeyden ibret ve ders almalıdır. Herkes kabiliyetine göre görür ve anlar. Her tarafı mamur ve mefruşatı mükemmel olan bir eve manifaturacı, dülger, inşaatçı ve dokumacının girdiğini kabul etsek, manifaturacı evdeki kumaşları ve onların kıymetlerine, dokumacı bunların dokunuş şekillerine, Dülger evin çatı şekline ve marangoz kısmına, inşaatçı evin duvarlarına ve inşaat şekline baktıkları gibi ahiret yolcuları da gördükleri her şeyden ahiret için ibret dersi alırlar. Hatta her şeye ibret nazarı ile bakar. Karanlığa bakınca kabir karanlığını, yılanı görünce cehennem yılanlarını korkunç ve çirkin surete Suret görünce zebanileri korkunç ses duyunca da israfilin sura üfürmesini, güzel şey gördüğü zaman cennet nimetlerini sokakta veya evde red ve kabul seslerinden birisini duyduğu vakit hesaptan sonra red veya kabul olacağını hatırlar ve düşünür. Aklı başında olan kimsenin bunlardan daha mühim düşünceleri ne olabilir? İnsanı bu gibi düşüncelerden alıkoyan dünya meşgalesidir. Halbuki dünyanın muvakkat hayatıyla yani vakit sınırlı hayatıyla ahiretin ebediyetini düşünen kimse eğer basireti kör, kalbi gafil değilse dünya hayatını küçümseyeceğinde şüphe yoktur. 10. Hamama girerken selam vermemek, Şayet selam verilirse başkasının iadesini beklemek ve kendisi sukût edip reddi selam etmektir. Ancak dilerse afiyet olsun der. İçeri girenin afiyet olsun de deyip musahafa etmesinde beis yoktur. Fazla konuşmamakta hamamın adabındandır. Aşikare Kur'an okunmaz. E Unzu besmele getirilebilir. Akşama yakın ve akşam ile yatsı arası hamama girmemelidir. Çünkü bu vakitler şeytanların her tarafa dağıldıkları vakitlerdir. Hamamda tellağa oğdurmanın caiziyeti. Hamamda başkasının kendini olmasında beyis yoktur. Bu Yusuf bin Aspat'tan nakledilmiştir. Şöyle ki dostlarından olmayan bir Zatın kendisini yıkamasını vasiyet etti. Sebebini sorduklarında o beni hamamda yıkamıştır. Çok sevdiği bu işi mükafat olarak ona vasiyet ediyorum demiştir. Bunun cevazına delalet eden sahabenin şu rivayeti vardır. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezelen menzilen fi ba'din esfarihi fename ala batnihi ve abdün esvedun. Ya mizu zahrahu feqult ma haza ya rasulallah inna naqat teqahhamt bi Peygamber Efendimiz bir yolculuğunda bir yere indi. Yüzü koyun yattı ve siyah kölelerinden bir tanesi sırtını oğuyordu. Dedim ki ne oldu ya Resulallah? Resul Ekrem Deve düşürdü beni de buyurdu. Teberani zayıf senet ile i̇bn Ömer'den rivayet etmiştir. Bu hadis lüzumunda başkasının sırtının olmasında mahsur olmadığını ifade eder. İkanlıktan sonra nail olduğu temizlik nimetine karşılık Allah'a şükretmeli. Çünkü soğuk günlerde sıcak su Allah'tan istenen nimetlerdendir. i̇bn Ömer radiyallahu Hamam sonra icat edilen nimetlerdendir demiştir. Bütün bu anlattıklarımız dini faydalardır. Tıbbi faydalarına gelince Hamam insanı cüzzam hastalığından korur. Yine denildi ki safranın acılığını giderir. İnsanın rengini cilalandırır ve cinsi kudreti arttırır. Yine denildi ki Kış mevsiminde hamamda ayakta iken su dökünmek ilaç içmekten daha faydalıdır. Yine denildi ki yaz mevsiminde hamamdan sonra biraz uyumak ilaç içmeye muadildir. Hamamdan çıkarken ayakları soğuk su ile yıkamak insanı ayak sızılarından korur. Buna mukabil hamamdan çıkarken başa soğuk su dökmek veya içmek mekruh ve zararlıdır. Bu anlattıklarımız erkeklere dair hükümlerdir. Kadınlara gelince Peygamber Efendimiz la yahillu lira en yıl ile haliyle tu hammmame vefil Beytil mustahammî. evinde hamama olan kimsenin ailesinin hamama gitmesine müsaade etmesi helal olmaz buyurmuştur insanların dilinde meşhur olan hadis en nehu Haramun ale'r raculi duhulul hammami illa bi mizrin ve haramun ale'l mar'ati duhulul hammami illa nifas e ev maridatun Erkeklere peştemalsiz hamama girmek haram, kadınlara nifas ve hastalıktan başka hallerde hamama girmek haramdır. Hadisidir. Hazreti Ayşe hastalıktan hamama girmiştir. Eğer bu gibi zaruret dolayısıyla hamama girmesi gerekiyorsa baştan aşağı kendini örten bir peştamal kullanmalı ve yabancı kadınların girmeyeceği tek bir odada soyunmalıdır. Keyfi olarak hamama gidecek kadına bu fena hareketinde iştiraki bakımından erkeğin kadına hamam ücreti vermesi mekruhtur bir dipnot var. Şarih Zebidi diyor ki daima ayakta su dökünmek otururken su dökünmekten daha faydalıdır. Şu kadar ki namahremden sakınmak ve suyun sıçrayışından suyun sıçrayışından korunmak şarttır. Hamamda biraz toplandıktan sonra ayakta su dökünmek nafi, kış mevsiminde ise daha yararlıdır. Hatta peygamberimizin hamamda böyle yaptığı Rivayet edilmiştir mütercim. Herhalde bu fayda idrar yolları ile alakalı olsa gerek. İkinci kısım. Bedende ha hadis olan bedenin cüzlerini temizlemek. Bunlar da sekizdir saçlar. 1- Baş saçı temizliği murad eden kimsenin saçını tıraş etmesinde beyis olmadığı gibi yağlayıp tarayan ve temiz saklayanlar için saç taşımasında da beis yoktur. Ancak bayığı kimselerin yaptığı gibi bazısını tıraş edip bazısını bırakması veya bazı ekabirin yaptığı gibi örgüçler yapıp sağa sola sarkıtması uygun olmaz. Çünkü böyle yapmakla ekabirden olmadığı halde kendisini ekabir göstermeye çalışmış olur. Bıyıklar 2. Bıyıklar peygamber efendimiz su eşeve ribe ve fi lafzi aher. Cüzul şevâribe ve fi lafzi aher. Cüzul liha. Büyük diğer bir tabir ile de bıyıkları kesin. Diğer bir ifade ile de bıyığınızı dudaklarınız etrafında bırakın. Fazlasını kesin. Sakalınızı da azat edin buyurmuştur. Buhari ile Müslim. Bir şeyin hufafı onun etrafı demektir. Nitekim Zümer suresi 75. ayeti kerimede "otoral melaiketiha fi ne min haulil arş" ve görürsün ki melekler arşın etrafını ihata eder ederler. Peygamberimiz bir sözünde uffu, yani aslında orijinde huffu yazıyor. Diğer bir sözünde uffu buyurmuştur ki bu tamamen bıyığı kazıtmak manasındadır. Haffu ise kısaltmak yani dudak sarısı görülecek şekilde kısaltmak demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İyyesel kümuhâ feyyuh Fikum tebhalu Eğer o sizden bütün malınızı infak etmenizi istese cimrilik eder ve gönül hoşluğu ile vermezdiniz buyurulmuştur. Buradaki feyu fikum kelimesini herhalde anlatmaya çalışıyor. Sahabenin bıyık tıraş ettiklerini bildiren bir haber mevcut değildir. Fakka ancak ona yakın derecede kısaltılmış olduklarını sahabeden Nakledilmiştir. Nitekim tabiinden birisi bıyıklarını bu derece kısaltan bir zatı görünce peygamberimizin eshabını bize hatırlattım dedi. Mugire bin Sabe diyor ki peygamber efendimiz bıyıklarının uzadığını gördü ve misvakın üzerinde kalan kısmını kes. Bu şekilde bıyıklarını kısalt buyurdu. Yani dudaklarından aşağı sarkan kes kökünden kazımaya lüzum yoktur. Bıyıkları yanlara doğru uzatmakta beis yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu an ve diğerleri bıyıklarını yanlara doğru uzatmışlardır. Çünkü onlar ağzı örtmez. Yemek bulaşığı onlara takılmaz. Resul-i Ekrem'in Wauf waufu yani o önceki hadis serife geçen ibare yani affediniz e, sakalınızı sakalınızı azad edin hadisi sakalınızı uzatın manasınadır yani serbest bırakın haberde varit oldu ki ennel yahude yaufuna shwarib shwarib ve yusuna liham Gerçek Yahudiler bıyıklarını uzatır, sakallarını kısaltırlar. Onlara muhalefet edin. Bazı alimler bıyık kesmeyi mekruh ve bidat saymışlardır. Koltuk temizliği 3. Koltuk altında biten tüyleri Azami 40 günde bir yolmak ve tıraş etmek müstehaptır. İlk temizliğe yolmak ve ile başlarsa sonra yolmak kolay olur. Fakat tıraşa alıştırılan için tıraş da hifayet eder. Artık yeniden yolmakta eziyet vardır. Gaye eziyet değil. Tüyler arasında kir bulundurmamak ve onları temizlemektir. Tıraş da bu işi sağlar. Kasık temizliği 4- Toz veya tıraş suretiyle kasıkları da azami 40 günde bir temizlemek sünnettir. Tırnak temizliği 5. Tırnakları kesmek müstahaptır Çünkü onlar uzayınca ellerde çirkin manzara arz ettiği gibi içerisinde kir ve pislikler de toplanır. Peygamber Efendimiz bir mübarek sözünde Ya Eba Hüreyrete Gallim ezfareke ve inneşşeytane ala ma. ''Tâle minha ya ebâ ''Tırnaklarını kes, muhakkak ki şeytan uzayan tırnaklar üzerinde oturur.'' buyurmuştur. ''Tırnakların altında kir, abdestin sıhhattine mani değildir. Çünkü bu kir, suyun deriye hululüne yani geçmesine engel olamaz.'' Aynı zamanda zaruret dolayısıyla bunda müsahama vardır. Bilhassa bedevi ve köylü erkeklerin tırnaklarında, ek yerlerinde, el ve ayak üstlerinde toplanan kirlerde müsahama daha çoktur. Çünkü bunlar yağdan değil toz ve kirdendir. Peygamber Efendimiz onlara tırnaklarını kesmeyi emreder. Tırnak altında biriken kirlerden dolayı onları muahaze ederdi. Fakat namazı iade ile emir buyurmazdı. Eğer namazı iade ile emir buyursaydı bu tırnak kirini temizlemekte şiddeti iktiza ederdi. Hanefilere göre de suyun deriye vusulüne engel olmayan kir abdeste mani değildir. Ancak tırnak uzar ve altına su geçmeyecek şekilde parmağın ucundaki deriyi kaplarsa o zaman abdeste mani olur. Tırnakları kesmekte tertip. Tırnakları kesmek için kitaplarda bir tertip bulamadım. Ancak Peygamber Efendimiz tırnaklarını keserken... Sağ şahadet parmağından başlayarak baş parmağında sol elinin de küçük parmağından başlayarak yine baş parmağında bitirdiğini işittim. 341 bu rivayeti aslı bulunamamıştır. Dipnot 340 oğlu. Bu rivayeti mana bakımından düşündüğüm zaman doğru olduğunu kabul ettim. Zira bu gibi manalar evvela nübüvvet nuru ile yani ondan feyiz almakla bilinir. Basiret sahibi anlayışlı, anlayışlı alimler ise kendilerine böyle bir haber geldiği zaman onu akıl yolu ile inceler. Her şeyi olduğu gibi bilen ancak allah Teala'dır. Benim bu hususta anladığım şu ki el ve ayak tırnaklarını kesmek lazım ve el ayaktan şerefli olduğuna göre elden başlamak gerek gerekir. Sağ elin sol elden şerefli olması sağ elden başlamayı iktiza eder. Tevhidi işaret etmesi bakımından sağ elinde en kıymetli parmağı şahadet parmağı olduğuna göre şahadet parmağından başlaması uygun düşer. Ondan sonra da onun sağındaki parmağı temizlemek müvafıktır. Çünkü şeriat temizlemekte daima sağdan başlayıp devam etmeyi tercih eder. Elin dış kısmını yere koyduğunca Şehadet parmağı sağ taraf olur. Sonra avuç içini de yere çevirirsen şehadet parmağının sağında orta parmak gelir. Şehadet parmağının sağında orta parmak gelir. El tabiatı üzerine terk edilince de yine iç kısmı yere meyleder. Çünkü so sağa sola hareket eder. Çünkü sağa sola hareket eder. Hareketin de sola doğru devam için elin dış kısmının üstte bulunması iktiza eder. Tabiatın iktiza ettiği ise evladır. Aynı zamanda el avuçlarını da bir araya getirdiğim vakit parmaklar bir, bir halka teşkil eder. Sağ elin şehadet parmağından başlayınca sol elin şehadet parmağında sona ermek iktiza eder ki... Buna göre de sol elin küçük parmağından başlayarak baş parmağında nihayete erdirmek uygun olur. Bu vaziyete göre sağ elin baş parmağı kalmış oluyor. En son olarak onu kesmekle tırnak kesme işini sona erdirmiş olur. El ayarlarını da bir yer üzerine kor ve böyle bir halka meydana getirir demememiz, dememiz tırnak kesmekteki sırayı anlatmak içindir. Şüphesiz bunu bu şekilde ifade bir elin iç kısmını diğer elinin üstüne yahut ellerinin dış kısımlarını birbiri üzerine kör, birbiri üzerine kor demekten daha güzeldir. Çünkü tabiatında kabul ettiği el içlerinin bir araya gelmesini iktiza eder. Ayak tırnaklarına gelince eğer bunlar da peygamberimizden bir rivayet mevcut değilse benim zevkimi okşayan abdest alırken parmakları aralamakta olduğu gibi sağ ayağın küçük parmağından başlayarak sol ayağın küçük parmağında bitirmektir. Çünkü el tırnakları çünkü el tırnaklarında anlattıklarımız ayaklarda tatbik edilmez. Zira ayakta şahadet parmağı diye bir şey yoktur. Bu ayak parmakları yerde dizilmiş bir saf gibidir. Bir safın sağ tarafından başlar sonra başlar. Bunları bir halka gibi takdir etmeyi zevki Selim reddeder. Fakat eller böyle değildir. İşte tertipteki bu incelikler nebivet nuriyle bir anda bulunur. Bunu bulmakta güçlük bizim gibilere mahsustur. Bunu bulmaktaki güçlük bizim gibilere mahsustur. Hatta ilk önce bizden sorulsa kolaylıkla bu tertibi bulamazdık fakat peygamber efendimizin işine ve işindeki tertibini hatırladığımız zaman peygamberimizin izahı ve hükmün şahadeti ve manaya işaret etmesiyle bize de o manayı anlamak kolaylaşmış olur. Ey hakikat yolcusu peygamber efendimizin bütün iş ve hareketlerinin Muvazenesiz, kanunu ilahi ve terti bir Rabbani dışında olduğunu sanma. Çünkü gelişigüzel hareket etmek, cereyanına kapılıp gitmek behaim işidir.'' ''Hareketleri bir muvazene ve ile yürütmek Allah dostlarının seciyesi, ahlak ve tabiatlarıdır. İnsanın irade ve hareketleri kanunu ilahiye ne kadar uygun, mühmel olmaktan uzak olursa o nispette evliya ve enbiya mertebesine yükselmiş ve o derece Allah'a yaklaşmış olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşan Allah'a yaklaşmıştır.'' Binaenaleyh yakına yakın olan uzakta olana nispetle yakındır. İşle, işlerimizin yularının nefs vasıtasıyla şeytanın eline geçmesinden Allah'a sığınırız. Bu tırnak kesme işini özetlemek gerekirse en başta birinci olarak... Sağ elin şehadet parmağından başlanıyor. Sonra orta parmak sağ elden sonra serçe parmaktan sonra tekrardan sol elin serçe parmağına geçiliyor. Ve sol elin baş parmağından sonra sağ elin baş parmağı da kesilerek bitiriliyor. Ayak içinde sağ taraftaki en sağdaki yani sağ serçe parmağından başlanıyor. Beşinci olarak sağ baş parmak sonra tekrardan sol baş parmak en sonunda küçük sol serçe parmakta bitiriliyor. Böylece kesilmiş oluyor. Bu ikinci ayak için İmam Gazali'nin terkibi bu şekilde. Peygamber Efendimizin sürme kullanması. Peygamber Efendimiz sürme kullanmasından ibret aldı fî'nnehu kâne yaktahilu fi 'aynihî el-yumnâ selâse fe el-yusrâ isnayn fe yabta'u bil-yumnâ li şerefihâ Peygamber Efendimiz sağ gözüne 3, sol gözüne ise iki sürme çeker ve şerefli olduğu için sağdan başlardı. Tebarani İbn Ömer'den Sağı 3, solu 2 yapması, yapması hepsinin tek olması içindir. Allah-u Teala tek olup sevdiği için teklerin fazileti vardır. İlahi ev saftan ayrılmak kula yakışmaz. Sol göze tek sürme kalacağı ve kifayet etmeyeceği için yalnız 3 sayısıyla yetinmemiştir. Sağ göze 3 Üçü tahsis sağın faziletine binaendir. Şayet iki sayısı çift olduğu halde sol gözü neden ikide bıraktı dersen deriz ki bundan bunda zaruret vardır. Çünkü her ikisini tek yapsa yekün yine çift olur. Zira tek tek ile çifttir. Halbuki teker riayet her ikisinde de birden aranır. Çünkü bunların ikisi bir hükmünde olduğu için ayrı ayrı teker riayetten hepsinde birden teker riayet daha uygun düşer. Ayrı ayrı her göze tek olarak üç sürme çekmenin de abdeste nazaran yolu vardır. Bu da hadisi sahihte vardır ve evla olan da budur. İşte Peygamber Efendimizin bütün işlerini böyle bir nizam ve intizam içinde yürütürdü. Eğer harekatında riayet ettiği... İncelikleri anlatmaya çalışırsak iş uzar. Duymadıklarını duyduklarına kıyas et. Bilmiş ol ki kendisiyle peygamber arasında yalnız nübüvvet farkı kalacak derecede şeriatın bütün inceliklerini anlamadan bir alim peygamber varisi olamaz. Bu da varise asıl mal sahibini ayıran bir alamet alamettir. Zira Muğris yani asıl mal sahibi malı kazanıp dilediği gibi tasarruf eden kimsedir. Varis ise kazanmamış ona malik olmamış ancak Muğris'in kazandığı mala öldükten sonra intikal suretiyle malik olan kimsedir. Daha ince ve derin olanlarına nispetle kolay sayılan bu gibi manaları ilk önce peygamberler anlayabilir. Sonra da peygamberlerden bu manaları ancak Onların varisleri olan ilm adamları alabilir. Göbek kesmek ve sünnet olmak. 6-7 6 ve 7'si de göbek kesmek ve sünnet olmaktır. Göbek daha ilk doğuşta kesilir. Sünnet olmaya gelince mutat olarak Yahudiler 7. günde sünnet olurlar. Onlara muhalefet edip çocuk kuvvetleninceye kadar tehir daha makbul ve tehlikeden daha salimdir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hitu sünnetin li rica vemekrahmetunlin sünnet olmak erkeklere sünnet kadınlara ise fazilettir kadını sünnet etmekte mi edilmemelidir kadınları sünnet eden Ümmü atiyeye hitaben peygamber Efendimiz ya ümmü ya ümmü atiyete eşiimivale ten heki esra liven cehi ve ahza indir zevci ey atiye yufkadan sünnet et derin gitme çünkü yufka sünnet etmek kanın üstüne çıkmasıyla yüzü güzelleştirir ve zevci için daha zevkli olur buyurmuştur Peygamber Efendimiz bu manayı Arapçada son derece icaz ve ihtisar ile edebe uygun bir şekilde kinaye yoluyla ifade buyurmuştur. Peygamberimizin kinaye kullanmaktaki bu fesatine ve asıl gayesi ahiret olan nuru mübvetin dünyalıkta da nasıl kendisini gösterdiğine bir bak. Kendisi ümmi olduğu halde lazım olan dünya mesalihi ve kendisine keşfedildi. Eğer bunları bilmeseydi zararlı olması korkulurdu. Onun gönderilmesi sayesinde dünya ve ahiret ihtiyaçlarını bir araya toplamak için onu alemlere rahmet olarak gönderen Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Salat ve selam onun üzerine olsun. Sakal 8 sakalda uzayan kısımlar bu mevzuu sona almamızın hikmeti sakalın sünnet ve bidatlarını anlatmak içindir. Zira anlatılacak mevzua uygun yer burasıdır. Sakalın uzayan kısımları hakkında ihtilaf edilmiştir. Bazıları kabzadan fazlasını kesmek, kesmekte beis yok dediler. Nitekim Abdullah İbni Ömer ve sahabeden birçokları böyle yapmıştır. Eşşuba ve İbn-i gibi zatlar da bunu Güzel görmüşlerdir. Buna mukabil Hasan-ı Basri ve Katade bunu mekruh saymış ve peygamberimizin sakalı affedin. Hadisine dayanarak tamamen affedilmesini daha güzel bulmuşlardır. Eğer yüzün her tarafını istila etmezse bu şekil lafz hadise daha uygundur. Aksi halde fazla uzayan sakal yüzün manzarasını bozar, milletin eğlencesini müslahlar. Mü telzim olur. Bundan kaçınmak için sakalı kabza miktarına indirmekte beis yoktur. Nitekim küfe fakihlerinden İbrahim Neha'yı aklı başında olduğu halde sakalını fazla uzatıp orta derecede bulundurmayan kimseye şaşarım demiştir. Zira her şeyde orta dereceye riayet etmek güzeldir. Bunun için bazı edipler sakal uzadıkça akıl azalır demişlerdir. Sakal fazla uzamazsa Uzamazsa hali üzerine terk edilir. Eğer yüzün güzelliğini bozacak, göze batacak ve dedikoducuların diline dolanacak şekilde uzuyorsa kabzadan fazlası kesilir. Fasıl Sakalda bazısı bazısından daha şiddetli olmak üzere 10 tane mekruh vardır. 1. Siyaha boyamak Sakalını ilk siyaha boyayan mısır firavunlarıdır. 2. Kükürt ile beyaza boyamak 3. Sakalı yolmak 4. Aramları yolmak, 5 sakalık saltmak, 6 sakalı uzatmak, 7 gösteriş için süslemek, 8 güya zahit olduğunu göstermek için sakalını karma karışık ve toz içinde bırakmak. 9 siyahlığına bakıp gençliğiyle övünmek, aklığına bakıp yaşlılığı ile böbürlenmek, 10 Gerçek salihlerden olmadığı halde kendisini onlardan göstermek için kırmızı ve sarıya boyamak. 1. siyaha boyamak. Peygamber Efendimiz bundan men etmiştir. Nitekim bir hadiste Hayrun şebabikum men teşebbeha bi şubbi bi şuyu'u hüküm şerru şuyu'hüküm men teşebbeha bi bi Gençlerinizin en hayırlısı kendisini yaşlılara benzeten, ihtiyarlarınızın en fenası da kendisini gençlere benzetendir buyurmuştur. Gençlerin yaşlılara kendilerini benzetmesi sakallarını artmaları demek değil, ağır başlı olmaları demektir. Diğer hadis-i şerifte nâr, Siyah cehennem ehlinin boyasıdır buyurmuştur. Diğer ifade ile el-hıta' en-hıtabu el bis hidabu siyah ile boyamak küffar boyasıdır. Hazreti Ömer'in vakti hilafetinde sakalını siyaha boyayan bir adam bir kadın ile evlendi. Sonra boya dökülüp sakal ağarmaya başlayınca kadının tarafı aldandıklarını iddia ederek Hazreti Ömer'e radıyallahu anh'a müracaat ettiler. Hazreti Ömer ihtiyarlığını gizlemekle bunları aldattın diyerek kendisine ceza verdi ve kadını ayırdı. Denildi ki sakalını ilk siyaha boyayan Melun Mısır Firavunudur. İbn Abbas radıyallahu an peygamber efendimizden rivayet ederek şöyle buyurmuştur. Yakunu fi ahiril zamani qom yuhaddibuna bis sevadi kef silil kehavasilil hakah ke hamami la yarihun cenneti <Sessizlik> ahir zamanda güvercin kursağı gibi sakalını siyaha boyayan bir takım insanlar gelecek bunlar cennet kokularını tadamayacaklardır 2 kırmızı ve sarıya boyamak Savaş meydanlarında ihtiyar görünmemek maksadıyla sakalı kırmızı veya sarıya boyamak caiz ise de bu maksat dışında güya dindarlığını göstermek için bu şekilde boyam boyaması mezmundur. Peygamber Efendimiz Es-sufratü hidabul muslimine vel humratül hidabul müminine ''Sarı boya Müslümanların, kırmızı ise müminlerin boyasıdır.'' buyurmuştur. ''Onlar sakallarını kırmızı yapmak için kına ile sarı yapmak için de haluk denen bir koku ve kütüm denen bir ot yaprağını katarak boyarlardı. Hatta bazı alimler savaş için sakallarını siyaha boyamışlardır.'' Gayi bu olup şehevi bir his olmayınca sakalı siyaha boyamakta da beis yoktur. 3. Sakalı artmak, Hatırı sayılmak, şehadeti kabul ve büyüklerden rivayeti tasdik edilmek, gençlere üstünlük taslamak ve fazla yaşamak insanı fazilet sahibi yapar zannıyla kendisini yaşlı göstermek için sakalını kükürt ile artmak da mekruhtur. Çok yaşamak cahile cehaletten başka bir şey arttırmaz. İlim aklın mahsülüdür, mahsulüdür. Akıl ise fıtridir, Yaşın ondan bir şey arttırmadığını bilmez. Yaratılışa ahmak olan, yaratılışta ahmak olanların yaşadıkça ahmaklığı artar. Çok yaşlı alimler genç alimleri öne geçirir. Nitekim Hazreti Ömer genç yaşta olan Abdullah İbn Abbas'ı birçok büyük sahabeden öne geçirir ve onların yanında bile dini meseleleri ondan sorardı. Allah cümlesinden razı olsun. Hatta İbn Abbas radıyallahu an Allah Teala ilmi insana gençliğinde verir. Hayrın hepsi gençliktedir buyurduktan sonra قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال Yıkalulu lehu İbrahim dediler ki onları konuşan bir genç duyduk adına İbrahim derler. Enbiya suresi 60. ayet. İnnehum fitnetun âmenû bi rabbihim ve zidnâhum huden. Onlar Rablerine iman eden gençlerdir ve biz onların hidayetini arttırdık. Kehf suresi 13. ayet kelime bir de ve teynahul hükmü sabiye biz ona hükmü iken verdik. Meryem suresi 12. ayet celil okumuş ve iddiasına delil olarak göstermiştir. Enes Rabbı Allah buyuruyor: Kubi derasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vele ise fi rüşsihi vele hiyetihi işrone şâraten يَبْضَاءَ فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا هَمْ فَقَدْ سَنَّ فَقَالَ لَمْ يَشْ يَشِنْهُ اللَّهُ بِشَيْ شَيْبِ فَقِيلَ أَهُوَ شَيْنُ فَقَالَ كُلُّهُمْ يَكْرَهُ يَكْرَهُهُ resul Ekrem'in irtihalinde saç ve sakalından ağaranlar yirmiye çıkmamıştı. Kendisine ya Eba Hamza halbuki Resulullah yaşlıydı dedi denildikte de, denilince fakat Allah onu aklık ile ayıplandırmadı dedi. Aklık kusur mudur demelerinde de fakat onu hiçbiriniz sevmezsiniz diye cevap verdi. Yahya bin Ekrem 21 yaşındayken Basra kadılığına tayin edilmiştir. Yaşının küçüklüğüyle onu tahkir etmeye kalkışan birisi kendisine kaç yaşında olduğunu sorunca Peygamber Efendimiz'in fetih günü Mekke emir ve kadılığına tayin ettiği Attab İbni Esed'in o zamanki yaşındayım diye cevap vermekle Hasmını ilzam il il etti. Ayrıca peygamberimizin Yemen'e vali gönderdiği 20 yaşında Muaz bin Cebel'den de büyük olduğunu söylediği rivayeti de vardır. Malik Allah rahmet etsin. Bu Malik İbni Dinar değil başka Maliktir. Divayet edildi ki diğer bazı semavi kitaplarda okudum ki sakal ile övünmeyin. Çünkü keçide de sakal vardır. Ebu Amr İbni Ala uzun boylu küçük başlı ve büyük sakallı adam gördüğün zaman ahmaklığına hükmedebilirsin. İsterse ile ün alan Ümeyye İbni Abdüşşems olsun demiştir. Ey bu sahtiyani ben 80 yaşında ihtiyarın. Genç bir çocuktan ders okuduğunu gördüm diyor. İhtiyara sen bu gençten okuyorsun dediklerinde evet hem de okuduğum müddetçe ben onun kölüsiyim diye cevap vermiştir. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali senden önce bir ilim öğrenen küçük olsa da o ilim de senin imamındır diye buyurmuştur. Ebu Amr İbni Ala'ya yaşlı bir zatın genç bir çocuktan öğrenmesi doğru olur mu diye sorulunca yaşlı adamın cahil kalmasını çirkin kabul edersek Elbette gençten okuması güzeldir diye cevap vermiştir Yahya İbni Ma'in İbni şaafiinin katırını peşinden giden İbni şaaafinin katırının peşinden giden Ahmet bin Hambele Süfyan İbni Uy Uyeyne gibi yaşlı ve alicenab bir zatın rüvayetini dinlemeyi bıraktın da öğrenmek için şu gencin katırın peşinde, peşine mi takıldın demesi üzerine Ahmet İbni Hanbel eğer bilseydin sen de o katırın öbür tarafına takılırdın. Muhakkak olan şu ki... Eğer Süfya'nın rivayetlerini bizzat kendi ağzından alamazsam bil da öğrenmem mümkündür. Fakat şu gencin ilmini kaçırırsam onu hiçbir suretle elde edemem diye cevap vermiştir. 4- Yaşlı görünmek için ağıran sakalı yolmak. Peygamber Efendimiz bunu da men ederek o müminin nurudur diyerek, diye buyurmuştur. Ağıran kılı koparmak siyah ile boyamak hükmündedir. Aynı kerahat illeti bunda da mevcuttur. Aklık ilahi bir nurdur. Ondan kaçınmak, nurdan kaçınmak demektir. 5. Sakalın hepsini veya bir kısmını eğlence veya ahmaklık neticesi yolmak. Bu da mekruhtur ve yaratılışı bozmaktır ki... İki çenenin birleştiği alt dudağın altındaki etrafındaki sakalı yolmak da bidattır. Halife İbni Ömer İbni Abdülaziz sakalını bu şekilde yolan bir kişinin şehadetini reddetmiştir. Hazreti Ömer İbni Hattab radıyallahu anh da Medine Kadısı Ebu Leyla da sakalını bu şekilde yolanların şehadetlerini reddetmişlerdir. Daha ilk biterken sakalsız parlak gençlere benzemek için... Sakalını yolmak ise büyük münkerattandır. Zira sakal erkeğin süsüdür. allah Teala'nın yarattığı bazı melekler vardır ki aralarında yemin ederken Ademoğlunun yüzünü sakal ile ziynetlendiren Allah'a yemin olsun diye söylerler. Sakal hilkatinin, sakal hilkatin tamamındandır. Dış görünüşte erkek kadından sakal ile ayrılır. Hatta garib tevilde Yazidu fi'l halqi ma yasha uh. Hilkat'te dilediğini ziyade eder. Fatır suresi 1. Ayet-i celilesindeki ziyadeden murat sakaldır denilmiştir. Ahnef İbn Kays'ın adamları 20 bin dirhemle de olsa ve imkanı bulunsa Ahnef sakal almayı candan arzu ederdik. Ahnefe sakal almayı candan arzu ederdik demişlerdir. Kadı, Kadı Şurey, ''On bin dirhem ver, verirdim, keşke sakalım olsaydı.'' demiştir. Sakal hiçbir zaman çirkin değildir. Çünkü, sakalı, çünkü sakallı hürmet görür, tazim edilir, alim nazarıyla kendisine bakılır. Meclislerde saygı görür, herkes ona bakar. Sözünü dinler, öne geçirilir. Şerefi korunur, sakala hakaret edenin sakalına hakaret edilir. Denildi ki cennet ehli tamamen sakalsızdır. Yalnız Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun Aleyhisselam'ın ve kar için sakalı göbeğine kadar uzayacaktır. 6. Kadınlara karşı suslu görünmek için sakalının etrafını kesip düzeltmek. Kab el-Ahbar diyor ki ahir zamanda bir takım insanlar gelecek sakallarını güvercin kuyruğu gibi Çenesinde kesip düzenleyecek, ayakkabılarına orak gibi ökçeler, yum, yumurta topuk yapacaklar. Onların ahiretten nasibi yoktur. 7. Çene kemiğinden daha yukarıdan bakmak suretiyle sakalı çoğaltmak. Bu da olgun insanların kıyafetine uymaz. 8. Temizlik maksadıyla değil de insanlara karşı süslü görünmek için sakalını düzenlemek, taramak vesaire 9-10 ileride açıklanacağı ve çile bedenin bütün cüzlerinde olduğu gibi sakalının siyahlığına veya aklına bakarak kendisini beğenmek. İşte bunlar süslenme ve temizlenmenin bablarından burada anlatmak istediğimiz kısımlardır. Bu mevzuda Hz. Ayşe İbn Abbas ve Ebu Hureyre tarihlerinden rivayet ettiğimiz hadislerden Beden ile alakalı 12 sünnet meydana çıkmıştır. Bunlardan 5 tanesi baştadır. 1- Baş saçını tarayıp temizlemek. 2- Ağza su vermek. 3- Burnuna su vermek. 4- Bıyıkları kesmek. 5- Misvak kullanmak. 3 tanesi de el ve ayaklardadır. 1- Tırnak kesmek. 2- Parmakların ek yerlerini yıkamak. 3- Par Parmak bulumlarını yıkamak. 4 tanesi bütün bedendedir. Onlar da 1- Koltuk altı temizlemek, 2- Kasık temizlemek, 3- Sünnet olmak, 4- Su ile taharet alıp temizlenmektir. Bütün bunlar hakkında hadisler varit olmuştur. Vaktaki bu kitabın kitab-ı esrar-ı taharet gayesi batın temizliği olmayıp dış zahir temizliğini anlatmak olduysa da biz de bu kadar ile yetinelim. İyi bilmek lazım ki temizlenmesi gerekli olan iç kir ve pisliği sayılmayacak kadar çoktur. İyi bilmek lazım ki temizlenmesi gerekli olan iç kir ve pisliği sayılmayacak kadar çoktur. Aziz ve celil olan Allahu Teala'nın yardımıyla ona dair bahis geçecek. Kalbin o kir ve paslardan temizlenmesi ve izale yolları orada açıklanacaktır. Allahu Teala'nın lütuf ve keremiyle ile esrarur Taharet Temizliğin Sırları kitabı sona erdi. İnşallah bunu esrarur Salat takibi edecektir. Yalnız Allah'a hamd habib Habibi Ekremine ve bütün Güzide kullarına salat ederim.''